Allah azze ve jel kitabı Gönülleriyle Hakk'ın birliğine, vahdaniyetine inanan ve satsdik eyleyen ve Allahü Zücelle Hazretlerini seven ve Habibi Edibi, Mahbubi Kibriya, Medkhar-i Âlem, Medkhar-i Beni Âdem, Hilkat-i Sebebi Âlem olan Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam. her şeyinden ziyade severek imanını kemale girdiren, Hakk'ın cennetine talip, rızasıza rahip, cemaline âşık olan mü'minler, âşık-ı sağlık olacak olur. Allah her emrinde, her işinde galiptir. İstediğini istediğine verir, istediğini istediğinden alır. Azizi zelil, zelili azize eder. Dilediğini dalalete, dilediğini hidayete sevk eder. Sevdiklerine, muhabbet ettiklerine, başlarına iman tacını koyar. Sırtına libası şeriatı ilbas eder. Göğününü aşkıyla süsler. Mahbubuna, Habibine, Muhammedine okulun halinde aşkı ziyade kılar. Dilediğine de Kur'anı dinlese anlamaz, anlamsa amir olmaz. 90 sıfattan münezzehtir. Kemal sıfatıyla muttasifdir. vardır, birdir, şeriki naziri yoktur. Habibi edibi de Muhammed aleyhisselatu vesselam cümle Peygamberlerin senidi. Efendisi ve serdarıdır. taraf İlahi'nin getirmiş olduğu kitap da cümle kitapların eftalidir. Yani Kur'an'dır, Kitabullah'tır. Kıyamet gününe kadar bakidir. kıyamet gün bir zamanda insanların sadrından, hafızların zihninden silinir. Kıyameti gün bir zamanda. Ondan sonra halk ne Allah bilirler ne din bilirler. Hayvanları gibi yaşarlar sonra Cana vak kıyameti onların üstüne koparır. Müminlerin kıyameti ölümleri iledir. Kıyametin şiddet ve dehşeti, kıyametin kopmasını müminler <gülüyor> görmez. Kıyamet müminlerin üzerine kopmaz. Kafir özelde kopacaktır. Müminin kıyameti ölümüdür. Bu da iltifatı ı ilahiyle. Sevdiğine iman tarzını <gülüyor> başına koyar. Bu caniye gelme senin elinde değildir. Hak seni talep etmiş, seni buraya çağırmış ve seni buraya getirmiştir. E benim iradem ne oluyor? Senin iraden ikili derece kalır. Anlayana söyledik, irade-i inkar etmiyoruz ama senin iraden yanında, Hakk'ın iradesinin yanında senin iraden ne olabilir yani? Bir karıncanın dünyanın dönmesini geriye çevirmesine benzerse bir iraden Hakk'ın iradesi yerinden kabul <gülüyor> etmez. Ama söyledik bir şekilde. Aynı ayet birkaç hafta sizler sohbet konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'tan korkanlara söyler, onlarla konuşur, Mana hidayet eder. Kim ki Allah ve Allah'a karşı iyidir, her işinde Hakk'ın rızasını arar, ittika sahiptir, ittika demek, haktan korkmak demek. Kur'an-ı Kerim onlara söyler. İttikası bir adama Kur'an söylemez, anlayamaz, misalini vermiştim size. Allah kime hidayet ederse, kimin kalbini hidayet nuruyla nurlandırırsa, o kimse Kur'an'dan anlayabilir. Kur'an dinlemekle lezzet duyar, manasını anlar, manadan zevk çıkarır, sonra sonra aşkı ziyade olur ve Allah'a tam ile bir kul olur. Arapça her Arapça'dan Kur'an'ı anlamadı. Anlasaydı eğer Arap kafirlerinin İslam olması lazım gelirdi. Bu kadar Arap kafiri var, gayrimüslim Araplar var. Bunlar Kur'an'ın eğer lügatçı olarak Kur'an'ı bir adam anlamakla Kur'an'ı anlasaydı bunların İslam olması lazım gelirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine karşı iki zümre muhaliftir. Birisi cehli inadı sahibi. Bile bile inat eder. İnanmaz. Bir tanesi de mecnumdur. Akıl teralisi Kur'an'ın ayetlerinin ölçüsünü tartamaz onun. O mazudur o. Tedavi ihtiyacı vardır. Diğeri ise cehli inadidir. Bildiği halde inatla hareket etmektir ki Allah böyle inatçı canları Hükümet-i hapishanesi olan nara koyacaktır. Allah inatçı kafirleri, inatçı hainleri onları şimdi cehenneme hazırlamıştır. Allah kulların azap etmeyi sevmez, affı sever. İlar etmiştir sabakat rahmeti ala gadabi, benim rahmetim gadavum giyiş demiştir. Allah'ın rah rahimiyeti ve daha çoktur, affı sever. Ehli cennet mi çoktur, ehli nar mı? Ehli cennet çoktur. Madem ki rahmeti gadabının yetişmiştir, hatta kalbinde zerre miktarı imanı olan, zerre miktarı, onu dahi Cenab-ı Hak, Habib-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya bağışlayacaktır. Kalbinde zerre kadar imanı olanı. Tekrar ediyorum bir de, zerre, güneş vurduğu vakitte bir takım tozçuklar kalkar yerde, onların ufaklarına zerre tabir ederler. Bu imanı bir adam kurtarıp ahirete giderse ona dahi Peygamberimiz ve şefi olacak ve onu ona şefi olup nadem kurtaracaktır. Zerre kadar. Onun için hemen böyle bir elinde küfür damgası, bir elinde herkesi kafir etmeye lüzum yok. Müminler kulların günahlarını görmezler, kendi günahlarını görürler. Bir adam kendi günahını görürse gayrın günahını göremez. Bir daha söylüyorum. Hakkıyla mümin olanlar, kulların günahını görmez, kendi günahını görür, gayrın günahına bakmaz. Kendi günahını gören, gayrın günahını görmez. Gayrın günahını gören, kendisini üstün saymış olur ki, <gülüyor> vücut sahibidir. Maneviyatta yıkılır. Büyük velilerden birine sordular, ''En günahkar kimdir? Benim.'' dedi. Kim bu? Hasan-ı Basri Hazretleri. Görmüyor musun Sıddık-ı Ekberi? Seyyidine Avabekir Sıddık'ı, duası şöyle. Yarabbi vücudumu o kadar çok büyüt ki benim vücudum da cehennem dolsun orada müminler yanacak yer kalmasın diye duası Bizim bazı müslümanlarımız bizim gibi olanlar benim gibi olanlar benim vücudum o kadar büyük ki cennet, cenneti ben doldurayım kimse içeri girmesin diye uğraşıyoruz. Hersine. Onun için müminler şetik olurlar, rahim olurlar. Kimi Resulullah'tan hidayete masal olmuş, Resulullah'tan nur almıştır o kimse şetiktir, şetik olur, rahim olur. Mürvet sahibi olur, bağışlayıcı olur, affı sever. Mürüvveti olmayan adam insan olmaz. Olur ama zahira insan olur, batınlı insan olmaz. Kin sahibi olmaz. Hem din sahibi olan kin sahibi olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, bizde üç adet vardır Enbiya'da. Bizi terk edeni biz terk etmeyiz. Bize zulmedeni biz affederiz. Bizim mahrum edeni biz mahrum etmeyiz diyorlar. Müslümanların sıfatı böyle olacak. Bilmem, atabildim mi? Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Zerren miktarı iman olana Peygamberimiz şefi olacaktır. Hatta, hatta, şey söyleyeyim verelim. Öyle bir etti. Belki son konuşmam yani Sen de öyle bir, belki son cuma namazını kılıyorsun. Haberin var mı ne olacağından yarın Onun için Cenab-ı Hakk'a Allah'tan kork ve Allah'a ibadette bulun. Allah'a mühtac olduğun kadar. Allah'ı sev. Allah'a muhabbet et. Bak verdiği nimetleri görmüyor musun? Her tarafını çevirmiş. Göz nimeti, kulak nimeti, izan nimeti, ifan nimeti, el nimeti, dil nimeti, kulak nimeti. Bak et parçasını konuşturuyor. Bir sinir parçasını işittiriyor Allahü Teala. Şükür etmeyecek misin hala? Bunun şükrü ona secde etmektedir. Hiçini bileceksin. Yok olacaksın Allah'ta. Tecebüz-i bu ı Hakk. Bu kadar Bu kadar inam ihsanla duyulmuş. Bu kadar nimetine bize verilmiş. Sevmeyecek misin? Ve istikbalde de ebedi saadeti sana hazırlamış. Ebedi saadeti. Kıyamet günü olacak olur. Cümle zihir ruh olan mahlukat mahşer yerine toplanır. Bütün enbiya-i izan hazaratı dahi. Yani enbiya peygamberler demek. Peygamberler yani. Peygamber dediğimiz zevaat ki bunlar Allah ile kularasındaki vasıtalardır. Allah'tan olduğunu kullara vermişler. Cümle enbiya o günün şiddeti ve dehşetiyle diz bağları çözülür ve çökerler. Diz çökerler yani. Mazlum zalimin yakasına sarılır. Herkesin günahı ortaya dökülür. Herkesin ne olduğu bilinir. ile ayyuka çıkar. Etraf ile çevrilir. Cehennem çevirir mahşer etrafını. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyoruz. Sonra durulur orada. Maşa Allah. Kimi dizine kadar, kimi göbeğine kadar, kimi boynuna kadar, kimi boynundan ileri geçer terleri Ter içinde kalırlar. Yani senin anlayacağın Türkçesi kafatasının içinde değinler, kaynar. Efendi bunlar olacak mı? Vallahi olacak. O gün için hazırla. O gün korku çekmek istemiyorsan Hazreti Peygamber'e dost. Allah'a muhabbet et, Allah'ın sevgilisi ol. Allah'ın sevgilileri arşın gölgesindedirler. Resulullah'ın civarındadırlar. Kevser'in civarında, Livail Hamd'ın altında cem olurlar. Kimler? Muhammed'iler, sülaha, salih kişi olsun. Geldin, gidiyorsun, bak bir saat, mücadele bir saat duracaksın, gideceksin, dünyada böyle, 50 sene duracaksın, 60 sene, 70 sene, 100 sene, 120 sene, sonra yine ölüm var. Allah'a inkar eden bulunabilir ama ölümün inkar eden bulunmaz hiç. Çünkü anasıl olsa ölmüştüm, inkar faydası olmaz. Allah'ın inkar eden inkarıyla hakkı ispat eder, haber olmaz. İki yoktan bir var çıkar, iki nefî bir ispattır. Haşa Biz Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini kabul ederiz, onu severiz. Onun varlığını, birliğini tasdik ettik bunu teyit ederiz. Bizi kulluğundan kovmasın. Amin olsun. beyler kaynar, beyinler. Gözler yuvalarından ağorar. Yağ ve ateş Ehli mahşer giderler, henüz hesap kurulmaz. Ehli mahşer müracaat Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Resulullah Efendimizin verdiği beyanlara amel Adem Aleyhisselam, ey Adem babamız, sen eklik babamızsın, bize şefi ol, Allah hesabını yani ne yapıyorsa yapsın. Ehl-i Nâra, Ehl-i Cennet'e vasımsın. Ne olacaksa olsun nedir bu dediğimiz? Hz. Adem Aleyhisselam der ki, evlatlarım, benim bugün Cenab-ı Hak'tan bu şefaatı istemeye yüzüm yok. Size şifa, şefi olmayan yüzüm yok. Neden? Çünkü ben Cenab-ı Hakk'ın yeme dediği meyveye el uzattım. Tövbe istihar ettim, Allahü Subhanehu ve Teala tövbe kabul etti ama bugün yüzüm yok benim nefsim, nefsim der o dedi. Siz gidin Nuh peygamber. E. Nuh Aleyhisselam'a giderler. Nuh Aleyhisselam'da bir mazeret beyan eder. Uzatmayalım sözü. O da Hazreti İbrahim'e gönderir. İbrahim Aleyhisselam Halilullah da der ki bu da nefsim nefsim der. İbrahim Halilullah der ki benden zelle sader oldu. Benim de Allah Rabbime yüzüm yok. Ben Allah'ın dostuyum ama yüzüm yok. Siz gidin Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa'ya giderler. Hazreti Musa der ki benden de zelle oldu. Benim de yüzüm yok der. Nefsiyi nefsiyi. Ve Hazreti İsa'ya varlar. Hazreti İsa aman yanıma sokulmayın der. Çünkü beni Hristiyanlar Rab Rab olarak Allah'a şerif koçtular benim için ne olacağını ben de bilmiyorum der. Siz gidiniz ahir zaman nebisi nuru evvel vası sorulan Muhammed aleyhisselatü vesselama ki o rahmetelil alemindir. O rahmetelil alemindir. Onun şefaati makbuldür. Onun sözü geçer. Dedi Resulullah Efendimiz Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evet der bugün şefaati kibra benimdir. Makam Mahmud bana verilmiştir. Allah sure-i duha'da verseyse de yurdu cenab-ı kefedarda Habibim Muhammed'sine razı kılıncaya kadar vereceğim dedi. Vaat etmişti. Gider arşının önüne secde eder. taraf ihraheden Habib-i Ekrem Efendimize şu hitap varid olur. İrfada şekli. Mübarek başımı secden kaldım ya Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak hiç peygamberimize ya Muhammed diye hitap etmemiştir. Burada peki sen niye diyorsun söylersek halk anlasın diye konuştu. Kur'an'da dahi Cenab-ı Peygamber'e Ya Muhammed diye hitap yoktur. Aleyhisselam. Hep sıfatıyla Allah söylemiştir. Ve vâ Muhammed'in illâ Rasûl. Katalet'in kadriyusü estaizu illâ. Muhammed'in ebâ hadin min ricalikum ve hâtem-en nebiyyin. Yine sıfatıyla. Ve kefâdillâhi şehîden Muhammed ur Sıfatıyla. Hiç Ya Muhammed diye hitabı yok. Nasıl hidayetmiş Allah tazim ediyor sevgilisine, sevgilisi çünkü. Ya ey her Rasul, ya ey nebi, ya ey her ya ey her ya sin, daha bu şekilde hitap etmektedir. Canım dayı onlar. Ben şimdi işte orada irfa ressiki ya habibi, ey sevgilim başını secden kaldır, sözün tutulur, bir an kabul olur şefaatin makbul olur ne istiyorsun? Ya abi. ...mizan kurulsun ve ümmetim bana bağışlar. Derhal ilfaz olur. Ve ümmet-i Muhammed'den şefaate layık olanlar, şefaati Resulullah'a nâir olur, bilerler. Cennatü âliyâ, zevkutluluğu. Mizanları hafif geçer, hesapları kolay geçer. Mizanda hacil olmazlar. Çünkü bazı kimseleri defterlere okuyacak. Zina ettiyse zina, hırsızlık yaptı, hırsız rüşvetliyince rüşvet okunacak. Ümmet-i Muhammed'den şefaati nail olanların bu suçları ortaya açılmaz, dökülmez yani. Sonra yine Cenab-ı ya bir şefaat edeyim günahkar şey, ümmetime, ümmetime müsaade edelim. Ve en nihayet zerre miktarı imanı olan kalbinde zerre işte o tostçuk var ya tostçuklar o kadar iman ona ben şefi olayım. Allah da müsaade verecek hadibi Muhammed'e. Onlara da peygamber şefa eder, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra tekrar secde eder, der ki, ''Ya Rabbi, müsaade et, la ilahe illallah'' diyenlere, ''Ben şefa'' dedi. Resulullah Efendimiz'i işitmemişler, yahut duymuşlar ama devir etmişler ve peygamberi tasvih gitmemişler. ''La ilahe illallah'' diyenlere, hakkı tasvih etmişler, peygamberi duymadılar belki, bunlara. Çünkü Peygamber Efendimiz duyarsa bir adam, Resulullah'ın, nübüvetini tasvih etmezse, bir daha söyleyeyim onu, onun imanı makbul olmaz, reddolun. Resulullah'ı işitmedi, yalnız La İlahe illallah dediyse eğer onun imanı makbul olur. Allah der ki o bana ayettir, onları ben affedeceğim de. Zerrin miktarı imanı olan dahi cenab Peygamber şefa edecek. Ve çünkü rahmetelil alemin Peygamberimiz. Öyle bir peygambere sahibiz. Onun için kıymetini bilmek lazım. Bir adam bir nimetin eline geçen nimetin kıymetini bilmezse eğer, o nimet onun elinden alınır. İster maddi, ister manevi. Şükürler nimeti çoğaltır. Yani siz şükrederseniz benim nimetlerime, ben size nimetlerimi çoğaltırım diyor. Şükürleri kısım kısımdır. Şükrü çok insan bilmez, anlayamaz. Nasıl anlamazı benim şükür yarabbi diyoruz diye o demek değil. İyi dinle kulağını benden yana verirsin. genel bu sana bir hediyem olsun. Güzelliğin şükrü iffet ve ırzını muhafaza mu muhafaz etmektedir. Güzel yardımışsın. Şükür yarabiliyorsun ama fena Allah'a da gidiyorsun, o şükür değildir, küfürdür o. Onun için güzelliğin şükrü, iffet, ırız, namusunu muhafaza gelen. Allah mal vermiş sana, şükür yarabiliyorsun, fakat hayırlara, hayra bu parayı sarf etmiyorsun. şehvetine sarf ediyorsun, o da şükür değildir, o da küfürdür. Verilen malı Allah yoluna sarf etmen, işte okudu kudup ayet-i ki, onlar gayba inanırlar, Beş vakit namazı kılarlar, hem de hudu, huşu ile, vakti ile, vaktinde seve seve kılarlar. Sonra onlara verdiğimiz rızıklardan ne yaparlar? Halkı rızıklandırırlar diyor Cenab-ı Hak. Yani sen Lokman'a yediğin vakitte karşıdan bakan bir mümine yahut herhangi bir ziruha, ruh sahibine tatırma lazım. Kedi dahi baksa karşında, bir kelt baksa yediğinden barca vereceksin ona. Tattıracaksın. Hatta bir hadis-i şerifte ben gördüm. Cami-i Sagri hadislerindendi zannediyorum. Bir adam bir şey yese, iyi dinle, kulağını benden yana ver. Bir adam bir nimet yese, karşıdan bir de baksa, ona tatdırmasa. Resulullah diyor ki, sallallahu aleyhi sellem, bir hastalık peydalı onun bakışından diyor. Etibba onun şifasında aciz kalırdı. Bir daha söylüyorum, kulağını benden yana ver. Bir nimet diyorsun, karşıdan bir zirruh baktı. Zirruhtan bahsediyorum bak, ruh sahibi demek yani. İnsan hayvan, kafir, mümin. Yediğinden gidilmezse diyor eğer bir hastalık peyda olur. O hastalığa çare olmaz diyor. E aciz kalır diyor. Fetham. Senin irfanını terk eyledim. Güzel bir kısası vardır fakat geçiyoruz. Zamanımız dar oldu. Hı. Rızkından vereceksin. Yedireceksin. Hayır cemiyetlerine hayıra Fakat eski hayır sahibi abay ecdadın gibi ol. Abay-ı ecdadımız Sülahadın hayır sahibi agnya Şakir'den kişilerdi. Böyle malende baktığım bir fukara çocuk var. Aklı başındadır. Onu al okut. Giydir, yedir, içir. Memleketi hediye et. Eskiden böyle yaparlardı. Mahallede bir yetim kız olsa mahallede toplanır. O yetim kızın eşyasını düzenler, hazırlarlar. Öyle evlendirirler gibi. Biz yetişti gördük. Gençler siz görmediniz. Ekmekleri sokağa atıyorsunuz. Bir tayin için ırzını, ifetini verenler oldu. Ve bunlar temizli eden alçaklar oldu. Ekmek için sokağa atılıyor. Efendim... Çatal siliniyor, ağız siliniyor, sokağa atılıyor, bayat diye gelmiyor. Bak, dünya yüzünde milyonlarca ak insan var. Afrika'da, İldisanda, şurada, burada, Mester'de okuyoruz. Bu nimeti bil. Sakın israf etme Allah'ın nimetini. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Azrim'u humzeküm'' buyurmuştur. Ekmenize taziy mi demiştir? Ekmenize taziy. Onun çok manası var. Çalıştığın yerde hakkıyla iş gör. İşçi varsa işçinin hakkını vermez. Yapma. Ama patronun adı senin hakkıyla işini gör. Çalış. İnsan insan ol. Çünkü Allah'ı bilenler Allah'ı bılonlar, kalplerinde bir imanı olanlar lohmalarını helallar. Amin tünün altı üstüne iki lük ne? Nane kati gidir al. Amin tün şeydi. Amin, tü, amin tü İmanın altı şartından. iki lük ne imanıyla dön Allah'a inanmak. Yüzyı kıyamette kalkıp Allah huzurunda dünya hesabını vermek. Bu bir adam kabul ederse kalmadı. Evet. Hadi hatırlamayacak bir şey söyleyeceğim size bir şeyi. Koca rakip geliyormuş. Bakmış bir ufak çocuk ağlıyor ve yerlere böyle bakıyor. Demiş emradem ne alıyorsun? Ufak bir çocuk 7-8 yaşında falan. Burada. Ne alıyorsun? Amca 10 para demiş. Annem nerede? Tuz alayım diye. şey bakkal günlerde beni parayı kaybettim demiş. Ya e, ağlama ben sana 5 kuruş vereyim demiş, çıkarmış 5 kuruş vermiş, iyi dinle, büyük ibret var senin için, zuhur etti söyleyecek. Çocuk demiş ki ben bu 5 kuruşu alamam, niye? Annem sorar bana nereden buldun bunu diye, çaldın mı nereden buldun soracak bana. ha sorarsa de ki demiş, ben 10 parayı kaybetmiştim, ağlıyordum, parayı arıyordum. Bir amcaya rast geldim, o da Sadrazam Ragıp Paşa'ymış, bana çıkardı beş kuruş verdi dersin, inanır demiş. Hiç inanmazdı. Neden? Koskoca devlete Osmanlı'nın sadar adama beş kuruş mu verir der, hiç inanmazdı Paşa durmuş ve kolundan tutmuş eve gelmiş, hanesinin kapıyı çalmış. Annesi sıkmışlar şey dedi, bu çocuğu bana ver, okutacağım bunu dedi. Ve aldı okuttu. Kim bu biliyor musun bu çocuk? Şair Haşmet meşhur. Eskiden işte bizim hayır sahibi Avva ecdadımız böyle istatlı çocukları okuturlar, sanatkar yetiştik. Sen de öyle. Evladını okutacaksın. Okutmakla da bırakmayacaksın. Mutlaka bir tane bir altın sanat koyacaksın. Altın bilezir. Çünkü bir gün gelir okumak, bir yere ileri okumak orada lazım olmaz. Sanat lazım orada. O sanat icra etsin. Kimseye el açmasın. İslam'da en kötü şey el açmaktır. Istemek. Allah'tan gayrı istemektir. Hatta bir zaman gelir, insan bir makama çıkar. O makamda Allah'tan da isteyemez Gördüğü şeyi Allah'tan ne sesin Yani Allah görüyor ya, görenden istemek acayip olur. Acaba nadayılda mı inceleyeyim? İbrahim Aleyhisselam ateş attıkları vakitte Cebrail Aleyhisselam geldi yardım edeyim dedi. Dedi ki, sana ihtiyacım yok dedi Cebrail Aleyhisselam'a. Peki Allah'tan yardım be ya İbrahim, bak ateşe gidiyorsun dedi. Allah beni görüyor, istemem ayıp olur dedi Cenab-ı dedi. Neyle laik verecek bana. O senin benim makamım değil, sen iste. Hz. Musa'ya şöyle emretmiş, Hayvanların yulafını bilebildiğin isten ya Musa diyor. Kullar isteyene kızarlar, Allah istemeyene kızar. O bir makamdır o. Senin benim makam değil. Almış okutmuş. Şimdi müminler, mümin dildiği vakitte Müslüman mümin bunların her bir uzvinden, her bir şeyine hayır gelir. Bu da Kur'an'ın nurudur, lütfüdür. Hidayetin eseridir. Çünkü Allah hidayet ederse Kur'an'ı anlarsın anlayınca böyle insan olursun. Hem zahiri insan hem batın insan olur. Kalbin aşkı muhabbetle merhametle dolar. Bakalım şu herif açlığınızı geberecek diye karşıdan bakmazsın. Ya vurup da kıvrım kıvrım bak nasıl ölecek diye duramazsın. Senavai ecdanın düşmanını muharebede vurmuş sonra yarasına merham sarmıştır. Matafızın çıkarmış suyunu vermiştir. Neden? Çünkü Kur'an'ın hidayetli kişiler insan olur. Kur'an hidayet etmiş. Allah atan bir sıkıntı hidayete bağlanmışlar, iman etmişler. O çık Allah'a hidayet etti mütekisat itikat sahibi. Çünkü bir ayet kelime ve takullah yuallimukumullah'tır. Benden korkunuz ben size öğreteyim. Diğer bir ayet ise İnn ekranukum inde Allah'a etkakum çünkü en keriminiz benden en ziyade korkandır. Ve takullah yuallimukumullah nasıl? İcitançası bir kısım olacaktım. Onu bitireceğim bu hafta söyleyeceğim. Yarıda bıraktım. gelmiş medreseye girecek. Medanese molvarı bakmışlar ki dağlı bir adam demişler zevheriymiş hava soğuk yerde buz var yani karlı bir hava dediler sen böyle medreseye giremezsin neden senin Kürtlüğün çıkması lazım Kür, Kürt kavmin demiş Selahattin Yüklü'nün babası o aşkı şevkıyla peki demiş madem böyle de gireyim demiş nerede gitsin Kürtlüğüm benim medresenin önünde su akıyor büyük çay akıyor oraya gir demişler orada dur sabaha kadar Kürtlüğün aksın gitsin sonra niye girdi? Tam bir imanı kamille bağlı Hazret girmiş onun içerisine öyle. Ve sabahıdan önceden durmuş. Ama efendi donmadı mı? Ya İbrahim peygamber ateşi yaktı mı? Allah'tır donduran, yakan, öldüren. Ateş sebeptir ısıtmaya. Su dondurmaya sebeptir. Müsebbibi Hakkı Allah'tır. Bıçak kesmeye sebeptir. Müsebbibi Hakkı Allah'tır. İbrahim peygamber, İsmail peygamberi kesmek için bu çağrı kesti mi? Kesmez. Allah dilerse olur. İmanı tam tut. Temala yıldır. Sabahına durmuş. Sabahleyin oradan donmamış. İlim tahsiline gelmiş. Hüsniyetle girmiş turun içerisinde. Oradan çıkmış. Mülere şey içeri girmiş. Doğru Kürt'ü çıkmış. Ve şöyle hitap etmiş Mollara. Em seyti kurdiyen esvahti arabiyyen. Dün Kürt'üm bugün Arab oldum. Lisanı araba ölemek isteyeyim bana gelsin demiş. İşte onun süreçlerine Selahattin Zerguvi haddetir ki Cenab-ı Mevlana'nın ufasındandır. Meraketle böyle gördük, böyle yazıyor. Allah'tan kork, Allah'a sev, Resulullah Efendimizin yolundan merhametli şakkatli ol. Belalar, musibetler geldiği vakitte sabir ol, sabırlı ol. Allah'a kullara şikayet etme. Hakkı hakka şikayet eyle. Kendini kendine şikayet eyle. Sakın zinhan. Allah'a kullara şikayet etme, sabir ol. Metin ol, imandan dönme, İmanında kain de, daim ol, bugün hürriyetin var elinde imanı düşsün, bir zaman gelir Allahımız için düşmanına düşersin, düşman sana Allah dedirmez, kalbinden imanını söküp atmaya kalkar ama imanına sahip ve daim ol, hürriyetini koru, nifakçılığa, fitneciliğe lüzum yok, büyüklerine hırmetkar, küçüklerine şapkatlı ol, taattan geri dönme. Kur'an'ı daima oku. Ve beş vakit namazını Allah'a seve seve Allah'ın huzurunu bir ziyafet ilahi olarak kabul ederek Allah huzuruna dur. Beni Allah huzuruna kabul eti de. O gün namazı kılamasan sen şöyle düşün. Niye Allah beni huzuruna kabul etmedi? Bir suçum mu vardı acaba? Ya? Böyle düşün. Namazın kazaya kaldığı vakitler Ve kıldır namazı son namazın olarak değil. Belki bir dahaki namazı yetişemeyeceksin. Daima dinini istiğfara alıştır. Müşküllerini istiğfar edin. Estağfurullah demek ile, doğma manasıyla Rabbimin mağfiret, afet pek manası yani bir afet manası. İstifare. Ve lisanına sahip ol. Bu dilin yarası, dilin cürmü geçmez. Süngü yarası geçer, dilin yarası geçmez. Diline sahip ol. Diliniz Allah ile süsle. Küfürle, şetimle, fena söylemekle, gıybet söylemekle lisanın dilini kirletme. Kimsenin kusurunu görme. Kendi kusurunu gör. Bunlar salat için dahildir. Beşokluğunun manasına dahildir. Hakkıyla öyle namaz kılanlara namaz bürak olur. Allah'a usta reddirir. Ahlakını düzeltmeyen namaz kılarsa riya etmiş olur. Onun için namazı kıldırın, namazı kılıyorsan tam bir namaz kıl. Şimdi görmüyor musun Kur'an'da ve il musallim buyuruyor. Hatta biz bunu da kılmıyoruz ya, birçoklarımız tembellikten dolayı. Yani ne demek febegri il Vay olsun namaz kılanlara. Neden? Sihra ve men ediyor. Yardım etmez. Ne lisan yardım eder? Ne güler yüz gösterir, ne tatlı söz söyler. Ne Allah'a güzel güzel sözler Allah'a davet eder. Acı bir yüz, ekşi bir yüz, acı bir söz değil. Zehir gibi insanı zehirler Ve müminlere menfaatı men eder. Olan şeyi vermez, yardım etmez. Secdegahını bilmez. Nereye secde ettiğini. Kabe mi secdiyorsun, mihrabı mı? Duvara mı, Allah'a mı? Farkında bile değildir. Ey mümin, gafil mümin. Kübra'ya karşılıyorsun, ne duara sevdediyorsun, ne kâbe'ye sevdediyorsun, kâbe'ye yöneliyorsun, Allah'a sevdediyorsun. yalanı Aşkın ziyade olsun. Taatınıza Allah'ın Kitabını ve Sünneti Rasulullah'a bırakmayınız. Alakadar imkan, elinizden geldiği kadar. Daima ibadet ve taatta bulunuz, bütün ziyi mahlukata hizmet ediniz, merhamet ediniz. Hatta bahçede çiçek varsa dibini sular, ağacın dibini sular. Bahçeli toprağa başka bırakma. Maydanoz et. Ektiğin maydanozun sana tesbih ettiğini peygamber haber veriyor. Sallallahu aleyhi. Kur'an da söylüyor ya tesbih Ellezine yu'minune. <LOT Dobl som> Şu kutlu kimseler ki ellezine yu'minune bir gayba iman ederler. Ve yu salate namazı ikame ederler. Nasıl? Tadili erkaniyle, Hudu huşu ile. Huzurullah'ta olduğunu bilirler. Allah ile pazarlığı yaparlar. Kıyamda konuşurlar, rükûda söyleşirler, secde söyleşirler Allah'a. Kıyamında, kıraatında, rükûunda, tesbihatında namazı dikkat ederler. ehmiyet verirler. Abdesti noksan olanın namazı noksan olur. İmanı noksan olanın ne namazı olur ne abdesti olur. Mümin olabilgay, veli ba imane ve kıyûmuna salâte namazı kılarlar. Tembellik yapma. Namazı kıl. Ve mâ raknâ min günün <gülüyor> Bizim rızkımızdan, verdiğimiz zıktan ne yaparlar? Layık olanlara ikram ihsan ederler. Onlar da feraha nail olurlar, cennete dahil olurlar. Birkaç hafta sizlere hutbe okuyamayacağım, ayrılacağım. Bugün son hutbe okudum. Birkaç hafta gelemeyeceğim yani. Örürsek hakkınızı helal Eğer, Ben de sizlere hepinizi ayrı ayrı severim. Ve Cenab-ı daima dua etmişimdir hakkınızda. Ya Rabbi benim cemaatim bana muhabbet ettir. Ben de onlara muhabbet ettir. He, böyle. Ve birbirimizden bizi razı kıl Ya Rabbi demişimdir. Yani hep duamda daima ve Allah Hakk'a ederim. Burası makam Muhammediyettir. Her gün sizin için istiğfar ederim Cenab-ı Hakk'a. Cemaatimden ihvanı yaranımdan. Bütün ümmet Muhammed kardeşimdir ya. Ya <gülüyor> ilahe ve kardeşimdir. Şimdi birkaç hafta gelemeyeceğim. Eğer öylese bizi rahmetin ya ben de size hakkım helal olsun. Size ben hakkı Bildiğim kadar, Allah'ım bana bildirdiği kadar talim etmeye çalıştım, uğraştım, terledim. Rahatsız oldum, yine geldim. Hasta oldum, yine geldim. Bırakmadım sizlere hiç. Siz de beni rahmetten güven etmezsiniz. Müze kursunuz.